Bütün personel savaş yerlerine. Bütün personel savaş yerlerine. Aaaa! Megatronlar bize saldırıyor. Galaksi büyük tehlike içinde. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl bitecek bu savaş? Efendim, komutanım. Dünyadan bir sinyal geliyor. Mörkest adında. Dinlemek ister İyiyim misiniz? bir şey yok. Hemen dinleyelim. 40 dakika sonra. <gülüyor> Benim kafayı <iyi> ya. <gülüyor> Komutanım izninizle ben yatağına gitmek istiyorum. Tabi ben de uyuacağım. Başka başka olmadı artık. Yahu. <gülüyor> hani? <Yuhu. gülüyor> Bu çok saçma oldu. <gülüyor> Durdurdun mu? Hayır. Bir de sa şey savaştıkları diğer gemi dinlemeden bunlar nasıl savaşı bitiriyorlar? <gülüyor> Hayır işte kendi gemileri yani her galaksi bütün galaksi yayımlandı bu merkez. Ha. ha. Evet. Bu da sizin açıklamanızdı. <gülüyor> Onur'dan geldi. Merkez evet. out.